bize öğütler veren, Öğüdüğünü tutanların şanını yücelten, Arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, Dilimizin zikri kuran, Ana sütü gibi, Okuyanın yaşına, Kültürüne, Anlayışına uygun gıdalar veren, Her türlü derdine derman olan kuran, ve her çağın kitabı olan Kur'an bizim kitabımız sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Özetle hakkın halka hitabı olan Kur'an. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Ali İmran suresinin 137. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Geçen bölümde uhud anlatılıyor ama kıyamete kadar gelecek düşman saldırıları onlara karşı alınacak tedbirler ve Müslümanların emire yani o esnadaki komutana itaat anlatılmış oluyor. Bedir'de kazanmışlar, Vuhud'da kaybetmişler. Ve Rabbim bunu tilkel الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz bu günleri insanlar arasında evrir çeviririz diyor. Yani bir siz aşağıya düşersiniz kafirler yukarı çıkar onlar kazanır. Bir siz kazanırsınız onlar kaybeder. Burada etkili olan Müslümanların veya kafirlerinde tabi'i, tabiata ait, kuvvete ait, taktiğe ait, stratejiye ait yapmış oldukları gayretler ve yürekten Allah'a, müminlerin yürekten Allah'a bağlı kalmalarıdır. Ama şeytanla Allah'ın kulları arasında harp Hazreti Adem ile başlamış kıyamete kadar devam eder. Fakat hakiki müminlere şeytanın ve şeytanlaşmış insanların başarısı, kazancı, geçici olur. Firavun bu dünyadan gelmiş gitmiş, Nemrut gidelmiş gitmiş. Ama Musa aleyhisselamın mesajı müminlerin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de devam ediyor kırao onun ne Ebu Cehlin adı kalmış ama Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın adı dillerde tad olarak kalmıştır. Rabbim diyor ki: "Kad halaktü min qablikum sünen. Fesirû fil arzi fenzurû keyfe kâne abebtül mukezzibîn." Dolayısıyla ve Allah'ın dinini yalanlayanların sonunun ne olduğunu görüverin. Roma'nın sonunu harabelerinden görüyoruz. Romalıların yaptığı sanat eserleri diye diktiği, onları dikerken binlerce değil on binlerce mazlumun kanının aktığını o sahanın uzmanları söyler bir firavunun yapmış olduğu ehramda 100 bin köle 30 yıl çalışmış ölen yeniden gelen ölen yeniden gelen 100 bin insan 30 yıl çalışmış bir de iki peygamberin yaptığı ka'be ve yani, diyar-ı İbrahimul kavâide'den Beyt ve haber verdiği Rabbimizin İbrahim ve İsmail aleyhissalatu vesselam'ların yaptığı Kabe var ki temelinde hiçbir mazlumun haksız yere akıtılmış kanı değil gözyaşı bile yoktur. Alın teri bile haksız yere aktılmamıştır. Rabbim diyor ki Hada beyanun linnâs ve hüden ve mevgadatun lilmüttegîn Bu insanlar için bir beyandır. Allah Celle Celaluhu bütün insanlığa bir açıklama yapıyor. Ve müttekiler için Yol gösteren ve nasihat eden ayetlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın ayetleri öyle olduğu gibi geçmişte yaşanan ve tarihi eserlerde okuduğumuz gerçekler de bizim için bir açıklamadır, bir beyandır. Bir yol göstericidir, bir övüttür. Firavunların, firavunlaşmış insanların yanında olmak bu dünyada etmeye sebep olur. Ahirette, cehennemde ebediyen yanmaya sebep olur. Bize Rabbimiz diyor ki, وَلَا, وَلَا تَحْزَنُوا ve antumul arluğna inkün tum sakın vehne düşmeyin vehn üzülmeyin eğer iman ediyorsanız yüce olan sizsiniz diyor Ali İmran suresinin 139. ayet-i Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle Allah'a, ahirete, meleklere, peygamberlere iman etmişsek, kadere iman etmişsek, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmişsek ki şüphemiz yok, o zaman şunu çok iyi bilelim. Yeryüzünde yüce olan müminlerdir. Dikkat edin. Araplardır demiyor. İranlılardır, Acemlerdir demiyor. Yüce olan Amerikalılardır demiyor. Japonlardır veya Afrikalılardır demiyor. Allah'ın kitabında tarif edilen şekliyle... İman edenler en yücedirler. Hani İbrahim Aleyhis, e, aleyhissalatü vesselam firavunun yanına gittiğinde gönlüne şöyle bir korkunun ürpertisi gelivermiş. Adam zalim mi zalim? Rabbim diyor ki لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى Korkma yüce olan sensin diyor ve bize de bu ayet-i kerimede vehene düşmeyin sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bir gün arkadaşlarına diyor ki bir gün gelir bütün milletler köpeklerin yal kabına üşüştüğü gibi koşuştuğu gibi sizin üzerinize de onlar koşuşacaktır üşüşeceklerdir. Sahabeden biri soruyor: "Ya Resulallah, az olduğunuz için mi bizim üzerimize saldıracaklar?" Hayır demiş. "Çok olacaksınız o gün." Ancak sel sularının üzerindeki çerçöp gibi olacaksınız. Ve sizin içinize vehen düşecek. Vehen nedir ya Resulallah demiş. Cevap olarak sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki, Kafirlerin gönlünde size ait olan heybet yok olacak, diyor. Hani Mehmet Akif merhumun safahatında der ya, özengi öpmeye hasretti garbın elçileri. Baş tarafı da kahraman orku, ordu yürürken muzafferen ileri, Özengi öpmeye hasretti. Karbünetçileri diyor. Yani Fransa büyükelçisi Almanya büyükelçisini hava atarmış. Protokolde sen benimle aynı seviyede olamazsın çünkü ben bir yeniçerinin atında özengisini öptüm. Ben mübarek bir insanım dermiş hani orada heybet kelimesinin mehabet, eski Osmanlıca'da kullandırdı ama şimdi bugünlerde kullanmıyoruz. Ama bazıların evlerinde ve camilerde sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bedeni mübarekini Hazreti Ali'nin dilinden anlatan hilyelerde Hazreti Ali diyor ki men raahu bediheten behu diyor. Daha önce hiç görmemiş bir adam Peygamber Efendimiz Ali Vesselam'ı gördüğünde anında görüverse verse, gönlünde ona karşı Peygamber olduğunu filan tanımıyor. Peygamber Efendimizle bir adam ister şehirli ister bedevi olsun karşılaşıverdiğinde. Gönlünde Peygamberimize karşı bir saygıyla sevgi karışımı heybet oluşur diyor. Rabbim de diyor, şey Peygamber Efendimiz de diyor ki size saldıranlar sizin azdığınızdan dolayı değil, yüreklerinde olan sizin heybetiniz gitmiş olduğu için diyor. Ve sizin de onlara karşı yüreğinizde korku oluşmasındandır, diyor. Peki ya Resulallah, buna biz, yani insanlar neden dolayı düşer? Diyor ki, hubbü dünya ve kerahiyetül mevt. Dünyayı sevmek, ölümden hoşlanmamak. Bu iki hastalık sizi zillete düşürür. Çok olursunuz da herkes kendi dünyalığının derdine düşer. Beni öldürmeyen düşman bin yaşasın sevdasına düşer ama o düşman geldi mi kurşun seni ve onu ayırt etmez. Onun için Rabbimiz ve la, ve la Dünya sevgisi, ölüm korkusu sizi istila etmesin. Çer gibi birbirinizden ayrı bir hayat yaşamayın. Hani çerçöp herkes kendi sel akarken bilmem gördünüz mü? Ben köyde çocuğu olduğum için gördüm. Dağlardan, taşlardan süpürülen her şey, herkes kendi derdinde, biri diğerine yardım edemez. Sanki sevgili Peygamberimiz bugünü tarif eder gibi. Üzülmeyin de, yüce olan sizsiniz. Ama yüceliğimizi sağlayan bizim ekonomik gücümüz değil, askeri gücümüz de değil, iman gücümüz olmalıdır. Ha, iman gücü güçlü olacak olursa Kur'an'ın emrini yerine getirir. Orada vaadulehum mestadate min Askeri yönden de, ekonomik yönden de güçlenmek için gerekeni yapar. Yeryüzünde gördüğümüz bir en fakir, en hakir bir Müslüman, şunu iyi bilin ki dünyanın en güçlü kabul ettiğiniz kafir devletin kafir başkanından daha değerli olmalıdır gönlümüzde. Gönül alemimizde onun yeri daha bir üst makamda bulunmalıdır. Bakara suylesinde geçmişti. Velam dün müminün hayrun min müşrikin. Ve le emetün müminetün hayrun min müşriketin. Dünya güzellik kraliceliğini kazanmış bir kafire kadından iman etmiş ve en alt seviyede sosyal yönden yarımız yoksa insan olarak biz İnsanların değerinin kimin yüce, kimin aşağıda olduğunu bilemeyiz. Onu en iyi Allah Celle Celaluhu bilir. Ama insanların nazarında en alt seviyede olan iman etmiş bir kadın, iman etmemiş dünya kızı güzellik kraliçesinden daha hayırlıdır diye işaret ediyor Allah Celle Celaluhu. da kaybettiniz mi? Buyurun. İn yamseskun garpın, fakat mescel göm garpın, müthlu. Bu uhud da size bir yara isabet ettiyse, eh, daha önce de bu kafirlere bir yara isabet etmişti. Yani onlar da yara almışlardı. Nerede bedirde? Ve tilkeli yamunü davilu habi'nin nas? İşte bugünler biz insanlar arasında evrilir, çeviririz. Kendimize gelmesi için. Kendimize gelmemiz için. Nerede yanlış yaptık diyebilmemiz için. Ve riyelen Allahu lladine ve yetekhiz minkum şuhada. Vallahu la yuhibbu'z zalimin. Allah sizin içinizden kimlerin gerçekten iman ettiğini ortaya çıkarmak, bilmek ve sizden şahitler edinmek. Şahit, iki türlü anlıyoruz burada şu hedâyı. Biz bütün müminler çağımızın şahidiyiz. Kur'an gelmiştir, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın peygamberidir. Kur'an ayetlerini bütün dünya insanına... Evlerden, camilerden, radyolardan, televizyonlardan, konferans salonlarında, meydanlardan okumak suretiyle şahitliğimize devam ediyoruz. Öylesine yürekten inanmışız ki bu yolda, bu insanlığın cehenneme gitmemesi için cehennem selinin önüne kendimizi set yapar. Orada. Can verirsek şehitliğimizle şahitliğimizi mühürlemiş oluruz. Allah kimin şehit, kimin şahit olduğunu e, edinmek için Allah bunları yani bu günleri evri çeviriyor. Vallahu la zalimin Allah zalimleri sevmez diyor. Zalim haddi aşan insandır. Başta Bakara suresinin 100, 254. ayet-i kerimesinde de ifade ettiği gibi ''Vel kafirûnehumuz zalimûn'' Bütün zalimler kafirdir. Çünkü başta kendisini cehenneme atacak her şeyi yapıyor. Ciğer paresi çocuklarını öyle bir besliyor ki cehenneme yakıt olsun diye besliyor. Bundan daha zalim kimse olmaz. İşte Mü'min de zalim olur mu? E olabilir. Orada Allah'ın emir ve yasaklarına riayetsizlik, o da zulümdür. Bizim onu da yapmamamız gerekmektedir. Allah geçmişi bilir, geleceği bilir. Kur'an'da bunun birçok örnekleri var. Allah'ın bildirdikleri bile bilir. Hani melekler gelmişler Zekeriya Aleyhisselam'a. Senin oğlum olacak demişler. Zekeriya Aleyhisselam, yahu benim oğlum nasıl olur? Ben yaşlı bir adamım, kemiklerim zayıfladı, hanımım kısır. E Allah dileyince olur. Olmuş Yahya Aleyhisselam. Geleceği Rabbim bildiğini orada gösteriyor Binin üzerinde ayet, Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın geleceği bildiğine dair binin üzerinde ayet. Bazı insanlarımız e, kur, dilin dilin özünü kavramadığından dolayı bazı kelimeler vasıtasıyla yanılabiliyor. Mesela bu ayet gelme Allah sizin içinizden kimlerin iman ettiğini bilmesi için bilmiyordu da seni iman edince bildi gibi anlıyor. Mesela Tebbet suresi bile yani Tebbet yeda ebi lehebün ve Ebu lehebin eli kurusun kurudu da onun malı da kazancı da evladı da ona fayda vermedi diyor. Sure nazil olduktan en az 7-8 yıl sonra Bedir Harbi bittikten sonra Ebu Leheb ölmüş. Peki bu yedi yıl içerisinde iman etme şansı var mıydı? Vardı, iman etmemiş. Rabbim Ebu Leheb'in iman etmeyeceğini biliyordu. Sahabe bilmiyordu. Peygamber Efendimiz bilmiyordu. Ama ayet nazil olduktan sonra Peygamber Efendimiz de bildi. Çünkü Allah Celle Celaluhu iman edecek bir insan, ileride iman edecekse böyle bir cümleyi kullanmaz, böyle e, konuşmazdı. Rabbim geleceği bilirdi. O değil, O'nun seçtiği insanlar, bildirdiği insanlar bilir. Hani Kehif suresinde, bu çocuğun büyüyeceğini, oradaki o altını bulacağını, bu çocuk büyüyecek olursa babasına zulmedeceğini biliyor. Musa aleyhissalatu arkadaşı. Allah'ın bildirdikleri de biliyor. Ve li yumah sallahu aminu ve yemha kafirin. Allah Celle Celaluhu, iman edenleri şöyle ayırma ve kafirleri yok etmek için bu günleri aranızda evirir çevirir ve bize diyor ki em hasibtum en tedhulu al-jannate ve lama ve lama yalimillahul ladine jahedu min kum ve yalim sabirin Allah sizin aranızda Cihat edeceklerle sabredenleri ortaya çıkarmadan siz cennete girivereceğinizi mi zannediyorsunuz? diyor. Hani birçok ayet kelma var bu konu, konuda. Rabbimiz Allah deyiverince verince bırakır vereceğinizi mi zannediyorsunuz? Başka bir ayet gelmedi. Allah Celle Celaluhu'e ve O'nun Rasûlü'ne ihtilaflarınızı götürmeden iman ettik demekle iman etmiş sayılmazsınız. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ hatta يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ Kendi aranızdaki ihtilaflarınızı Allah'a ve Rasûlü'ne götürmedikçe... İman etmiş olmazsınız. Onların verdiği karara gönülden razı olmadıkça yine iman etmiş, sayılmazsınız diyor Allah Celle Celaluhu. İmanlarımızı yeniden gözden geçirelim. Bizim bu dünyada iffet ve izzet içerisinde yaşamamızın teminatı imanımızdır. Ahirette sonsuz senelerde yanmamızı engelleyecek olan tek şey yine imanımızdır. Velalat kuntum temennenu'l me'temin gablu entel gawu faqad raeytum ve entum tandurun. Daha önce ölümle karşı karşıya gelmeden önce e, ölümü temenni ediyordunuz. Ama siz bakarken şöyle gördünüz onu diyor. Gördünüz. Mevlana'nın bu konuda bir e, hikayesi de var. Ömrünü ibadetle geçirmiş. İbadeti cihada, yani nafile ibadeti tabi burada. Farz ibadetlerimiz ayrıdır. Nafile ibadetleri cihada da üstün tutmuş. Ben nefsimle harp ediyorum deyip gerçek da harp edenleri hafife alırmış, uzun bir hikaye ama bir gün komutan o Zahid'i de yanında götürmüş, bakmış ki harp öyle sıradan bir şey değil, kelle alıp kelle veriyorlar, tir tir titrediğini ve ondan sonra kanaatinin değiştiğini haber verir. Sevgili Peygamberimiz Ali İsra ve selam. Ya sorulmuş ya Resulullah amellerin en efdalı hangisidir? Allah yolunda cihattır diyor. Ya Resulullah hani geçmiş toplumların ruhbanları vardı. Dağlara çıkarlar. Bir ömür boyu bir kepçe çorba ile ömürlerini geçirirlerdi. Manastırlarda kalanlar. Sevgili Peygamberimiz demiş ki: "La rahbaniyyete fil İslam ve rahbaniyetul i̇slam el cihat" demiş. İslam'ın ruhbanlığı cihattır demiş. Dikkat edeyim. Rahip ne yapıyor manastırında? Dünya nimetlerinden kendini uzaklaştırıyor. Evlenmiyor. Bir tas çorbanın dışında, o da vücutu ayakta tutmak için. Hatta bazıları biraz ileri gitmiş, vücutuna su değdirmeden bu dünyada gitmiş. Batı'nın azizler menkıbesi diye yazdıkları kitaplarda bol miktarda bu varmış. Peki, mücahit dünya nimetlerini geç, Allah için canından geçmeyi bilmiş. Değeri oradan geliyor. İşte İslam'ın ruhbanlığı cihattır derken sevgili peygamberimiz. Evet bu da dünya nimetlerinin en azizi candır ve o canı Allah'ın yoluna kurban edin. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَدْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَ اِمَّاتِ اَوْ قُتِلَنْ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَدُرَّ اللّٰهَ شَيْعَا Muhammed de bir insandır. O bir elçidir. Muhammed elçidir. İnsandır. Sizin eşhedü enne Muhammeden abduhu dediğimiz var ya, abduhu Muhammed aleyhissalatu vesselamın kul olduğuna, Allah'ın kulu olduğuna şahitlik yaparım ve Resulü onun elçisi olduğuna şahitlik yaparım derken Hristiyanlıktan ve Yahudilikten ayrılıyoruz. Efendimiz demiş, beni Yahudi ve Hristiyanların övdüğü gibi övmeyin, diyor. Ya Hristiyanlar, Allah, İsa Allah'ın oğludur dediler. Öyle bir öv değil, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm, diyor. Muhammed de bir elçidir. Onun gibi nice elçiler geldi, geçti. O ölse veya öldürülse olabilir, şehit de olur. Geçmiş peygamberlerden şehit de olmuştur, öldürülmüşlerdir. ''Siz hemen topuğumuzun üzerine geriye dönümü vereceksiniz.'' diyor. ''Ve men yen garib alâ ''Kim topuğu üzerine geriye döner gavur olursa Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezsiniz.'' Yani mümin olmanız Allah'a fayda vermiyor, kendinize fayda veriyor. Kafir olmamız Allah'a zarar vermiyor, kendimize zarar veriyor. Şükredenleri Allah mükafatlandırır diyor Allah Celle Celaluhu.